Üç. İşittim ki Hızır Aleyhisselam seni terbiye edermiş. Bu nasıl? Buna da şöyle cevap vermiştir. Hazreti Hızır Allah Teala'yı sevenleri sever. Yine muasırlarından üstün ilmiyle tanınan Mevlana Şeyh Seyfeddin neden cehri zikir yapıyorsun diye sormuş. Ona da şöyle cevap vermiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lakînu mevtaküm şehadete en lâ ilâhe illallah Ölüm anındakilere, La ilahe illallah, kelime şahadeti telkin edin buyurduğu için ulema cehri zikrin cevazına ittifak ettiler. Sofilerin nezdinde her bir nefes son nefestir. Bulgarlı Şeyh Hasan'ın en yakın halifelerinden olan Mevlana Şeyh El-Bedreddin El-Meydani de ondan, Allah Teala, Allah'u çok zikredin buyurmuştur. Bu ayette çokça zikretmekten Murat, dil ile zikir mi, kalp ile zikir mi? diye sormuştur. Buna da şöyle cevap vermiştir. Yeni başlayanlar için dil ile, nihayete varan için kalp ile çok zikretmek emredilmiştir. Çünkü müptedi zorluğa katlanarak, çalışarak zikreder. Ulaşan ise öyle değil. Çünkü kalbinin zikirden müteessir olması sayesinde bedeninin her cüz'ü zikreder. Böyle olduğu vakit zikrin hakikati ortaya çıkmış olur. Bu hakikate ulaşanın bir günlük zikri, ulaşmayanın bir senelik zikrinden daha fazladır. Muasırlarının has ve ammı kerametlerini müşahede etmişlerdir. Kendisi 130 yaşında olduğu halde 721 veya 728'de vefat etmiştir. Artık göğsündeki ilmin hazinesi Şeyh Muhammed Baba Semmasi'ye intikal etmiştir. Seyyiduna Şeyh Muhammed Baba Semmasi Kuddisesi sırru. O âlimlerin velisi, evliyanın alimi idi. Batın ilimlerin bereketi kalbinden, zahiri ilimlerin nur kıvılcımları ağzından fışkırırdı. Bu zatta hikmeti ilmi ve hikmeti ameli birleşmiştir. 8. asrın müceddidi ve asrın hasul havası olduğuna hükmedilmiştir. Azizan hacilerin içerisinde en meşhur ve en yüksek makamada ulaşmış idi. Şahı Nakşibend'in gelişine ve tarikatinin intişarına hizmet edeceğine dair müjdeler vermişti. Şahı Nakşibend'in doğduğunun üçüncü gününde köyüne yolu düşmüş, köye varınca durup burnunu çekmiş ve her zaman sizlere bahsetmiş olduğum nispet kokusunu şu anda çok fazla hissediyorum, diyerek yanındaki hulefasını hayrete düşürmüştür. Az bir müddet sonra şahın Akşibendin dedesi, üç günlük kundak içindeki çocuğu huzuruna getirmiş ve duasını talep etmiş. O azametli çocuğu görünce arkadaşlarına dönerek şöyle demiştir. Vallahi sizlere uzun zamandan beri işareten müjdelediğim Arif-i Billah bu çocuktur. Ne faydaki ben onun zamanına yetişemeyeceğim. Sonra ashabını hepsini tepeden tırnağa kadar süzerek, Seyit Emirül Kula'a, bu benim öz evladımdır, doğrusu özümdür. Onun terbiyesinde kusur etme. Aksi takdirde benden rızayı bulamazsın demiştir. Seyit Emirül Kula, ayağına sarılarak, andolsun, bunun terbiyesinde asla kusur etmeyeceğim. İnşallahu Teala. ''Emrin başım ve gözüm üstündedir.'' cevabını vermiştir.